Merhaba. Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Normalde stüdyoda biz birden fazla programcı oluyorduk ama bu hafta programcılarımızın hepsi bir yerlerde çeşitli Türkiye'nin çeşitli çevre sorunlarıyla e, uğraşmak için dağıldıklarından radyoda programı sunma işi bana kaldı. Ama stüdyoda iki tane konuğumuz var. Bir tanesi e, adım adımda tema sorumlumuz Gökben Utkun. Hoş geldin Gökben. Hoş bulduk Gökşen. Bir de e, yine adım adımın. Ee, ...adım adım koşucularının koştuğu, Tema Vakfı'nın hayata geçirmeye çalıştığı projelerden bir tanesi... ...Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'nde, işte dünyayı kurtaracak adımları atmakla <gülüyor> yükümlü olan arkadaşlarımızdan... Ee, ...Canberk Değerli Yurt, hoş geldin Can Canberk. Hoş bulduk Merhabalar. Hep beraber aslında bu adım adımı birazcık arkasından da Tema Vakfı'nın Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'nde konuşacağız. Ama ondan önce her hafta yaptığımız gibi... Birkaç tane haber paylaşalım, bir de duyuru paylaşalım istiyoruz. Aslında ilk önce duyuruyla başlamak herhalde iyi olacak gibi. Bugün Çatalca'da bir e, toplantı var. O taraflarda olan ve gitmek isteyen herkesi e, bekleriz diyelim. E, Çatalca'da bu çok hızlı bir şekilde taş ocaklarına e, lisans veriliyor ve çok hızlı taş ocakları yapılıyor. Dolayısıyla Çatalca'da çeşitli köylerin inisiyatifiyle kurulmuş bir e, aslında mücadele platformu var. Dolayısıyla burada da bugün saat 13'te Nazım Özbay Kültür Sarayı'nda Çatalca'daki taş ocaklarıyla ile ilgili bir e, toplantı olacak. Profesör Doktor Doğan Kantarcı ve Profesör Doktor Halim Orta ile beraber Kuzey Ormanları savunmasından Başar Alipaça katılacaklar toplantıya. O taraflarda olan vakti olan gidebilecek herkesi bekleriz diyelim. E, i̇kinci haberimizde aslında Türkiye'de haftalardır konuştuğumuz kuraklık haberi. Arka arkaya Çıkıyor kuraklık haberleri her taraftan. İşte Van Gölü'ndeki su yatay olarak 10 ila 15 metre çekildi. Dikey olarak da 1,5 metreye yakın düşüş gösterdi. E, bunu yayınlıyor gazeteler. Öbür taraftan Konya Ovası'ndaki meteoroloji kuraklığın devam ettiği bu son yağışların yeterli olmadığına dair haberler çıkıyor. Ama e, bizim hala seçim gündemimizde maalesef yerel seçimler doğrudan aslında belediyelerin ve insanların kullandığı suyla ilgili olmasına rağmen hala herhangi bir belediye başkan adayından e, su konusunda ne yapacağı ile ilgili net bir proje duyamadık. Bu da umarız seçimler yaklaştıkça daha çok gündeme gelecek tartışmalardan bir tanesi olur. Diyelim şimdi adım adım proje ve, ve e, dünya kurtaran adım projesine geri dönelim. ben ilk ben onu sorarak başlayacağım. Dinleyicilerimizden bilmeyen vardır. Nedir adım adım? Kim kimdir ne yapar? Ben hemen o zaman adım adımı tüm biz dinleyenlere tanıtayım. Tanımayanları özellikle. Adım adım bir e, sivil toplum girişimi aslında e, burada bizim yapmaya çalıştığımız şey bir avuç koşucuyduk ilk başta e, 2007 yılı sonu 2008 yılı gibi e, fakat şu anda iç, 3700 civarında e, üyesi olan e, çok daha e, büyük bir topluluğuz. E, bu topluluk temel olarak aslında e, spor ortak noktasında birleşiyor, özellikle de koşu ve diğer çok önemli bir ortak paydası daha var. O da aslında yardımseverlik koşusu dediğimiz kavram. E, biz iyilik peşinde koşuyoruz. E, temel olarak bu yardımseverlik koşusu derken iyilik peşinde koş derken şunu anlatmaya çalışıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle Yurt dışında çok daha yaygın olan bir kavramın e, Türkiye'ye getirilmiş hali aslında. E, burada e, özellikle uzun mesafe sporları yapanlar ve özellikle uzun mesafe koşucuları... ...kendi seçtikleri bir e, koşu etkinliğinde koşarken e, kendi çevrelerine aslında yaptıkları işin e, ne olduğunu anlatarak... ...onları aslında bir hareketlendirmeye çalışıyor. Yani ben hareket ediyorum, ben koşuyorum... Ee, bu kadar uzun bir antrenman dönemi yapıyorum. Artık sen de koşuyorsun. Koşmanın nasıl bir <gülüyor> süreç olduğunu biliyorsun. Hani işte antrenmanlar hani koşunun kendisi. Ee, özellikle uzun mesafe koşucuların e, insanların e, dayanıklığını çok e, zorlayan e, tarafları var. Sürekli akılda bir ses hani duralım artık duralım artık derken hani biz gitmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu eforu ve çabayı harcarken e, biz de etrafımıza diyoruz ki hani ben böyle bir kendim için ışık yaktım. Hani siz de buna katılın. Ee, ve kendisine seçtiği bir sebebi e, sebep için bağış toplamak üzere mektup gönderiyor etrafına. Ee, ve bu bağışlar e, direkt olarak seçilen STK projesiyle ilgili banka hesap numarasına aktarılıyor. Ve aslında oradan da Ee, ...işte spesifik bir projeyi fonlamak üzere kullanıyor. İşte biz <gülüyor> bu yüzden hani iyilik peşinde koşuyoruz diyoruz. Böylece işte e, özellikle e, koşarken yardımseverlik koşusu yapmak amacıyla bağış mektubu gönderen... ...koşucular sayesinde çok ciddi miktarlarda yani e, bağışçılar başına baktığımızda miktarlar küçük de olsa... ...hani bu toplanıp bakıldığında e, büyük resimde çok büyük miktarlarda e, bağışlardan bahsediyoruz aslında... ...ve dolayısıyla da e, biz iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. <gülüyor> yani şimdi bu az önce söylerken sen... ...ben, ben de bu arada aslında ilginç bir kombinasyonuz bu arada. Gökben <gülüyor> yılların koşucusu ve adım adım başından beri içinde olan bir insan. Ben işte e, temanın bu projesiyle beraber... ...nasıl koşuyorsunuz ya gerçekten koşabiliyor musunuz ya diye merak ediyorum. Sonra adım adıma katılıp şimdi işte bu hafta sonu Rantalya'da ilk... E, maratonumu koşacağım temanın bu Dünyayı Kurtarın Adım projesi için dolayısıyla biraz o sürecin ne olduğunu biliyorum böyle ilk hayatımda mesela benim ilk defa gündemime giren konular var mail grubundan takip ediyorum 30 kilometre duvarı mesela 30 kilometreyi nasıl koştun 30 kilometrede bir duvar etkisi oluyor falan bunlar benim için çok yeni şeylerdi yavaş yavaş hepsini öğreniyorum ve Hani hepsine şöyle, diyor, aa bu da varmış demek benim 30 kilometre hani bunu yaşamak için demek o kadar da koşmam lazım diye bir sonraki adım için böyle hedef yükselterek aynı zamanda da onu yapınca insanın morali de çok yükseliyor. Ben örneğin işte ilk bağış ilk defa bağış mektubu gönderdim hayatımda. Hayatta para isteyebilen bir insan değilimdir. Öyle olsam üniversite çalışmaya başlamazdım yani annemden babamdan isteyemedim. Ve mektubu gönderdim insanlara... ...hiç ummadığım insanlardan gerçekten... ...harika bir iş yapıyorsunuz, tebrik ederiz... ...çok güzel, işte ben koşamam ama... ...destek olmak istiyorum bu projeye diye... ...cevaplar geliyor. Bu da çok güzel bir şey... ...insanı çok mutlu ediyor. Şey hissini... ...veriyor insana, hala umut var... ...gerçekten diye çünkü... O bambaşka bir şey de duygu aslında. Çok doğru söylüyorsun. Aslında tam hani bizimle ilgili iki tane böyle aklımızdaki zihnimizin yarattığı bloktan bahsettin. Bir tanesi ben koşamam bloğu. Ondan sonra ben de hani baktığın zaman aslında sen hani beni çok deneyimli bir koşucu gibi tanıttın ama günün sonunda ben de aslında koşmaya hani 2008 yılında başlamış birisiyim. Dolayısıyla benim de aslında tarihçem çok çok uzun değil. Hani çocukluktan ya da gençlikten ilk gençlikten gelen bir şey değil. E, dolayısıyla da şey e, orada hani bir kişinin o bloğu geçmesi gerekiyor yani ben koşabiliyorum ki sen de geçenlerdensin artık hani sen de evet. artık e, hani aslında ilk yarışını falan koştun evet. e, onu eğlence için yaptın şimdi <gülüyor> hani bağış toplayacağım bir yere gideceksin. Benim için de mesela en problemli konulardan bir tanesi koşmaya başlamaktı. Mesela ben adım adımı duyduğum zaman hemen koşmaya başlamadım örnek olarak. Yani birkaç ay fikrin etrafında dolaştım. Yani bu cumartesi gitsem mi gitmesem mi? Gitsem mi gitmesem mi? Çünkü cumartesi biliyorsun bizim evet. Belgrad Ormanı'nda toplandığımız gün. Bu arada herkesi buradan da davet edelim aynı şekilde. Hatta davetimizi daha da spesifikleştirmek için bizi adım adım... E, .org ya da işte Facebook adım adım e, Twitter vesaire adreslerinden takip ederek mutlaka e, bu toplanma bilgilerine de erişebileceklerini söyleyelim. E, onu yaşadıktan sonra ikinci konu da bu ilk hani bağış toplama hedefi konulan yarıştaki o bağış mektubu göndersem insanlardan para isteyeceğim şimdi nasıl olacak birisi ters bir şey söyler mi acaba vesaire gibi. Ben de kesinlikle para konusunda özellikle hassasiyetleri çok yüksek birisiyim. Ee, ama gerçekten e, ben de çok çok güzel e, mesajlar aldım her defasında. Ve o aldığım güzel mesajları her defasında bir kenarda saklıyorum. E, hani benim için kıymetli oldukları için onları kesinlikle silmiyorum da. Ben hatta e, bu sevgili e, iki zihnindeki iki bloğu aşan e, koşucularımızla ilgili bir istatistik de vereyim hemen. E, biz toplamda şu ana kadar 1700 tane adım adımlı koşucu. 2007 yılından bu yana verdiğim istatistikler etkinliklere katılmışlar e, bağış toplayarak. E, ve bu etkinliklerde e, toplamda 34 bin bağışçıya ulaşmışlar ve 4700 lira toplamışlar. Bu da e, yine biliyorsun bizim koştuğumuz projelerin hepsinin bir ölçülebilir tarafı oluyor. Yani kaç kişiye dokunduğumuzu anlatmayı hı hı. seviyoruz biz. Dolayısıyla da bu dokunduğumuz kişi olarak baktığınızda da 26 bin kişiye direkt yardım. Yani hani her STK'nın projesi doğrusu artık oradaki nokta neyse öyle bir dokunulmuş. Ben çok fazla uzatıyorum ama bir konuyu daha atlamamayı göze alarak söyleyeceğim. Bu bağış mektuplarında özellikle çok önemli başka bir fayda daha var bizim direkt belki ölçemediğimiz. O fayda da şu sivil toplum kuruluşlarını ve onların... E, spesifik projelerini aslında pek çok kişi anlatma imkanı buluyoruz. Yani ben işte bin kişiye evet. mektup gönderiyorum. Belki işte bağışı yüz kişiden alıyorum ama e, orada çok önemli bir şey var. Bin kişi bir şekilde aslında bir hani yardımseverlik koşsuna, koşmaya, işte STK'lara, STK projesine biraz daha aslında duyarak yakın hissediyor. Ben bunun çok çok yine evet. e, büyük faydalardan bir tanesi olduğuna inanıyorum. Evet. Şimdi kısaca bir giriş yapalım. E, Temo Vakfı'nın Dünyayı Kurtaran Adım projesini arkasından bir şarkı arası verip sonra konuyu iyice detaylı bir şekilde konuşmaya başlarız. Bir kısaca bu projeden bahsedebilir misin Berk Yoksa ben mi anlatayım kısaca? Yok tabii. E, doğal Kahramanlar Eğitimi ve Dünyayı Kurtaran Adım e, biz gençlere ekolojik bakış açısı doğal hayatı koruma girişimcilik ruhu aşılama gibi bizleri destekleyen projeler burada öncelikle Tema Vakfı'na ve bu organizasyonla bize destek sunan Gökmen Hanım'a da çok teşekkürlerimi iletiyorum İstanbul'da e, tüm koşulları ve bağışçıları aslında, <gülüyor> evet, aslında biz sadece aracı rolünü üstleniyoruz en fazla e, şöyle ki ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum e, biz gençler birçok şey yapmak istiyoruz bu potansiyel var Ee, ancak e, bir şekilde desteklenmemiz gerekiyor, harekete geçirilmemiz gerekiyor ee, ve doğal kahramanlar eğitimi adım adım e, projesi bu harekete geçmeyi sağlayan projeler. Ee, mesela doğal kahramanlar eğitimi, e... bu arada doğal kahramanlar eğitimi Dünyayı Kurtaran Adım Projesi'nin bir alt ayağı ve işte hemen koşunun arkasından işte e, Antalya maratonu bu hafta sonu oluyor. Tekrar hatırlatalım. <gülüyor> onun da bağışçılarımız vardır belki dinleyen diye. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Onu da hatırlatalım tekrar. <gülüyor> ee, onun arkasından da e, bir hafta sonra da aslında hemen projenin uygulaması ilk adımı olan e, doğal kahramanlar eğitimi başlıyor gençler için. Evet doğal kahramanlar eğitimi başlıyor. 11-16 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Ee, ve Türkiye'de 50 üniversiteden, Türkiye'nin her bir tarafından gelen 100 üzerinde e, genç katılacak e, bu projeye. Ve bizler e, doğal bakış açısı, ekolojik düzeni koruma konusunda, girişimcilik kurumunda aşık, aşılanmasıyla bu eğitim aldıktan sonra doğal eğitmen olacağız aslında, doğal kahraman eğitmeni olacağız ve ilk etapta döndüğümüzde 50 tane üniversite arkadaşımızı bu konuda eğiteceğiz. Bu da e, 5000'in üzerinde gence tekabül ediyor. Yani bu noktada bu proje ülkemiz için, doğamız için çok önemli bir proje. E, i̇nşallah umduğumuz gibi olur. Evet. <gülüyor> Şimdi bir kısa şarkı arası verelim. Arkasından daha uzun uza diye bunları konuşmaya devam ederiz. Bağımlı Savaş'tan dinliyoruz Dünya. Evet, Yeşil Dalga programında bir kısa şarkı arası verdik. Banu Savaş'tan Dünya'yı dinledik. Şimdi de Dünya'yı Kurtaralım projesiyle devam ediyoruz. Ee, birazcık projenin kendi içeriğinden konuştuk aslında. Şarkı arasında da kendi içimizde. Şimdi günümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi... E, ...biz aslında yaşadığımız esas soruna dair pek bir şey konuşmuyoruz. Yani Türkiye'de, de, dünyada da. işte kuraklık örneğin bizim günlerdir en önemli sorunumuz olmalıyken, herkes bununla ilgili çağrı yapıyor olmalıyken biz başka bir gündemi tartışıyoruz Türkiye'de. Ama baktığınızda genele bakalım dünyada biz işte bir yılda bir buçuk dünyalık doğal varlıklarımızı tüketiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili aslında gelecek nesilden her zaman ödünç alıyoruz. Dünya Kurtan Adım Projesi de biraz bunu hedefliyor aslında. Gelecek nesile geleceğine sahip çıkması gerektiğini e, ve nasıl sahip çıkabileceğini anlatıyor. Dolayısıyla işte Ee, doğal kahramanlar eğitimi, bunun bir ayağı orada 50 aşkın üniversiteden yüzlerce yüzü aşkın öğrenci bir araya gelecekler. Ee, onlara bir ekolojik okur yazarlık eğitim, yani doğa nedir, doğa ile birlikte yaşamak ne demektir, bununla beraber dünyadaki ve Türkiye'deki çevre sorunları ve katılım süreçleri anlatılacak. Katılım süreçleri çok önemli bir nokta bence çünkü. Hepimizin en çok zorlandığı nokta ben tamam işte burada taş ocağı yapılıyor, burada HES yapılıyor, burada termik santral yapılıyor... ...ya da hepimizi ilgilendiren nükleer santral projeleri var örneğin işte Türkiye'de. Bunlarla ilgili nerede nasıl müdahil olabilirim? Bunu birçoğumuz bilmiyoruz ama e, gençler bu süreçleri bildiklerine çok aktif bir şekilde rol alabiliyorlar. İşte bunu az önce yine konuşuyorduk kendi aramızda. Örneğin Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bizim genç temaların yaptığı çok... ...önemli bir adım var. Üniversite bahçesindeki ağaçlar kesilirken e, gidip ağaçlara sarıldılar. İşte hmm. bu şeyden önce. Geçen yıl Nisan ayında e, ve 900 tane ağacın arkasından da işte rektörle görüşler Rektör dedi ki ağaçları biz kesmeyeceğiz, taşıyacağız ama o kadar yaşlı ağaçlar taşındığı zaman yeni yerinde yaşama ihtimali çok düşük. Dolayısıyla... Bırakmadılar işin peşini. A ağaçlar orada kalınmasına yani rektör ağaçların yaşamasına karar verene kadar hı hı. orada mücadele etmeye devam ettiler. Arkasından da işte rektör tamam dedi o zaman bu merkezi buraya yapılacak olan inşaatı başka bir bölgeye taşıyacağız. Çünkü kampüsteki tek ormanlık alan orasıydı. Hı hı. Böylece o alanı korumayı başardılar. Bunun gibi başka örnekler de var aslında Türkiye'nin her yerinde. Biraz projenin yapmaya çalıştığı şey de bu gibi Görünüyor benim anladığım kadarıyla. Evet çok doğru. Ee, adım adım projesi gerçekleştikten sonra son etapta da eğitim gerçekleştikten sonra e, 70'in üzerinde fazla ildeki üniversitelerde çeşitli projeler gerçekleştirilecek. Bu eğitimi olan, alan e, her genç e, bir projenin başında olacak. E, ve bizler e, evet önümüzde büyük bir tehlike var ama umutluyuz. Çünkü altın gibi e, gençler, büyük bir potansiyel ve bunları destekleyen tema vakfı ve çeşitli organizasyonlar var. E, dolayısıyla ben buradan bir çağrı da yapmak istiyorum e, üniversiteli arkadaşlarımıza, hatta liseli arkadaşlarımıza. E, gelin bizlere katılın, destek olun, hep beraber güzel bir şeyler yapalım. E, burada da gördüğünüz gibi... Bu eğitimin sonunda e, çok ciddi projelerimiz var. E, umuyoruz ki sizlerde katılırsanız bizlere e, ülkemiz için, dünyamız için çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Yani bu bence işte gençler konusu dönüp dolaşıp gene çok önemli bir hale geliyor Kesinlikle. yani her şeyde. Özellikle de bu yani katılım süreçlerine dönüp baktığımızda biz örneğin yani ben bile e, üniversite dedim ben de çevre konusuyla uğraşmaya başladığımda... ...iklim değişikliğiydi benim esas çalıştığım alan. Ve bir üniversitede onunla uğraşıyordum. Katılım süreçlerinin nasıl ilerlediğini Türkiye'de 19 yaşında falan bu işlere merak sardım. 24-25 yaşında falan öğrendim. Çünkü kimse bana hakikaten çıkıp Türkiye'de bu şeyle karar alınır ve işte şu noktalardan müdahil olabilirsiniz. Bu noktalarda şunları yaparak müdahil olabilirsiniz. Bir işte çevresel etki değerlendirme, ÇED nedir? Onu Hı -hı. nasıl takip edersin? Bunları hakikaten kimse birbirine anlat, anlatmıyor. Zaten çok az da insan biliyor bunları. Dolayısıyla çok bu doğru. eğitim çok önemli gibi geliyor bana. Ben e, açıkçası sizin e, bu işte e, projemizin ilk bacağı olan eğitim kısmının e, içeriğini gördüğüm zaman da kıskandığımı hemen buradan <gülüyor> <gülüyor> şey ifade edeyim. Ben hatta böyle bir e, temadaki arkadaşlarımızla yoklama yaptım. Ya bunu adım adımdakileri de yapamaz insanlar Bilal tabii çok kapsamlı ve e, şey bir eğitim. Hani hem e, zaman hem kaynak açısından e, geniş bir eğitim. Maalesef öyle bir hayale muhtemelen gidemeyeceğiz ama. Kaynak demişken de, bir de bağışçılarımız var. Oraya da geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, en azından hani ben bir yetişkin olarak mesela o eksikliği kendimde hissediyorum. Ee, yani bir vatandaş olarak aslında e, bilmemiz gereken pek çok şeyi bilmiyoruz. Yani başka her türlü konuda aklımızda acayip bilgiler var. Çoğunu kullanamıyoruz gerçek hayatta ama hani gerçek hayata pratiğe ait pek çok şeye de ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu e, tarz eğitimler bence çok önemli. Fakat biz de hani en azından kendi koşucumuz, koşucularımıza ve bağışçılarımıza hani temalı sohbetler adı altında farklı temaları anlattığımız işte bu konulara en azından birer saat değindiğimiz e, sohbetler planladık. En azından öyle bir açığı kapatmaya çalıştık. Tabii birazcık yine biz arada konuşurken dedik ki hani hazır bütün burada e, yardımseverlik koşusu çok güzel bir proje dünyayı kurtaran adımdan bahsediyorken hani bu ikisini birbirine pazar günü yapılacak olan koşunun da şeyiyle beraber bağlayalım, bağlayalım. ve bir bağış <gülüyor> evet. şenliğine dönüştürelim. E, dolayısıyla radyoyu dinleyen ve bundan etkilenerek baş yapmak isteyen var ise bu projeye e, tema.org e, sayfasına girdiği zaman tema.org.tr'de aynen tema.org.tr sayfasına ben biraz böyle kısaltarak söyleme şeyim var hep eğilimim adresleri. E, sayfasına girdiğinde sağda bir e, bağış yapın e, kutusu var. O kutunun üzerine bastıkları vakit e, çıkan sayfada soldaki menüde adım adım diye bir seçenek görecekler. Burada güzel bir koşucumuz <gülüyor> da var Gökşen. <gülüyor> Onun üzerinden bağışlarını <gülüyor> yapabilirler. Biz, biz onunla söyleyelim. Biz Tema Vakfı'nda benim gibi böyle durduk. Yer. Yani bu, bu proje başladıktan sonra aslında adım adımla tanıştıktan sonra koşmaya merak salan üç kişiyiz. İşte normalde programı beraber yaptığımız Özgül Ben ve bizim uluslararası ilişkiler koordinatörümüz Duygu hepimiz birbirimizden kötü durumdaydık. Yani başladığımızda <gülüyor> gerçekten böyle şeyle başladık yani bir dakika koşayım bir dakika yürüyeyimle başlayayım. Şu an yani hani maratonda koşuyor hale geldik. Dolayısıyla aslında oradaki hem amaç sizi motive ediyor hem de aslında sizin gibi o kadar çok bu işi yapmak isteyip yeni başlayan insan var ki çok baktığınızda var. etrafınıza benim işte... Bir arkadaşım diyordu ya bütün Türkiye aynı anda mı spor yapmaya başladı yoksa biz spor yapan insanlarla mı tanışmaya başladık diye. Bu işin içine girdiğinizde aslında ne kadar çok insanın bununla ilgili olduğunu görüyorsunuz. Bir de koşuyla ilgili benim en çok sevdiğim şey çok demokratik bir spor. Çok. Yani ayakkabınız varsa ya da ayakkabınız yokken de olabilir zira işte Kenya'da insanlar ayakkabıyla koşmuyorlar çoğu zaman. Herhangi bir yerde yapabileceğiniz bir şey. Yani ne ra raket, ne saha, ne özel bir alan, ne bir şey. Bir Herkesin... vesaire hiçbir şey. Yani tek ihtiyaç olan zaman ve hani işte basit bir ayakkabı, üzerinizdeki basit bir kıyafet kombinasyonu aslında gerçekten herkesi koşuya aday yapıyor. Evet. Tabii ben burada hemen bir sağlık parantezinde işine diyeyim <gülüyor> şimdi biz burada evet. çok motive e, motivasyon veriyoruz hani e, iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz ama aynı esnada da tabii hani koşuya başlamak isteyenler mutlaka mutlaka kendi doktorlarıyla da bir e, kontrol yapsınlar Hı -hı. E, herhangi bir şeyde e, şey vermeyelim <gülüyor> buradan böyle Hı -hı. havaya girip evet, ama yani o çok önemli bir de amaç için koşmak da çok motive edici, edici <gülüyor> bir şeymiş evet bir de amaçla beraber de bağış da çok motive edici <gülüyor> bir şey gibi. tekrar oraya dönünce hazır projemizden de bahsetmişken e, son iki dakikaya girdik galiba. Sizden bir son e, yorumlarınızı alıp programı yavaş yavaş kapatalım. Tabii. E, yani ben şöyle söylemek istiyorum. E, duygumu ifade etmek istiyorum. Bu e, Bu tema vakfı ve projelerin içerisine yaramadan önce ben de çok umutsuzdum. E, nasıl yapabilirim, neler yapabilirim gibi düşünüyordum. Ve eminim ki birçok arkadaşıma da konuştum bunu. E, onlar da bu bakış açısına sahiplerdi. E, fakat şu anda e, nasıl yapabilirim mi geçtik ve daha fazla neler yapabilirim sorularını sormaya başladık. E, dolayısıyla az önce dediğiniz gibi... E, Gençler çok önem arz ediyor. Çünkü gençleri kazandığımız takdirde yarın öbür gün e, ülke politikaları, çalışma şekilleri gençler üzerinden e, yönlendirilecek. Ve o gençler de bir gün büyüdükleri zaman kendi çocuklarını bu şekilde eğitecekler. Dolayısıyla e, ne kadar minnat, minnettar <gülüyor> olduğumu anlatsam az. E, ve bu umutsuzluğu kırdığımızı ve kıracağımıza inancım çok. E, çok teşekkür ediyorum ben. E, bütün... Tema fana organizatörlerimize e, çok teşekkür ediyorum. Evet. Kendimi şu an <gülüyor> organizatör gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> ya, oradan... Bazı kelimeler insana kendine önemli hissettiriyor, <gülüyor> öyle bir ilginç. Yok, ben var. korktum <gülüyor> biraz. <gülüyor> şey, e, ben oradan hemen e, zamanımızın içine sararaktan e, aslında koşmak isteyenler varsa lütfen adım adım ya da işte Facebook, Twitter adreslerimizden bize e, kolaylıkla ulaşabilirler. Her cumartesi ormandayız, Belgrad Ormanı'nda Neşet Suyu e, buluşma alanında e, oraya bekleriz sabahleyin e, 9'da e, yaz saati uygulaması da geçmeden önce. E, onun haricinde tema Dünya'yı Kurtaran Adım Projesini daha yakından tanımak isteyenler ol olursa yine hani hem temanın kendi web sitesinde hem adım adımın kendi web sitesinde detaylı bilgileri bulabilirler. Şu anda koşucu olmak istemeyenler çok rahatlıkla bir adımda bağışçımız olabilirler. Evet. Dolayısıyla herkesi bu biraz önce anlattığımız birlik, beraberlik ve aslında bir takım problemleri hep beraber çözebiliriz duygusun içine davet etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Programa geldiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nden Genç Temalarımızdan camberk ve Adım Adım'dan Gökben konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.